Yani kalplerin çok kalbe bağlı olması Öncelikle e, Merkez kalp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yani Sedefin menheci Biz e, bu menhece odaklanan Kimseler olduğumuzda Olaylara bakışlarımız Bir olacak Ben yani e, Şöyle anlaşılmasın ben nasıl bakıyorsam öyle bakın, ben bundan Allah'a sınırım yani. Benim demek istediğim şey, yani merkezde Kur'an, sünnet, yani vahiy varsa, selefin anlayışı doğrultusunda vahiy varsa, bizim sürekli kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani olaylara evmaz nasıl bakıyorsa öyle bakayım diye bir ölçü olmayacak. Vahiy beni nasıl yönlendiriyor? vahiy seni nasıl yönlendiriyor, o şekilde baktığın zaman eğer yani Ebû da oradan bakıyorsa onunla bir araya gelirsin. Veya bir başka kardeş. Biz o yüzden bir araya gelen bir topluluğuz zaten. Bundan sonra, yani Allah bizi hidayet üzerinde birleştirdikten sonra batıl bir şey üzerinde ayaklarımızın kaymaması lazım. Yani bu batıl, Ebû görüşü de olabilir. Senin görüşün de olabilir, ötekinin görüşü de olabilir. Bizim hareket noktamıza hep vahiy olmalı. Bu, bu ne demek? Sürekli senin vahiyle içli dışlı olman demek. Selefin menhecini sürekli ders yapman, Kur'an ayetlerini okuduğun zaman tedebbür etmen, önün arkalı düşünmen, işte selefin e, öyle uygulama içeren ayetlerdeki tavırlarını incelemen, en azından sen e, günlük hayatına veya aylık hayatına, senelik hayatına bir program yapabilmem lazım. Ben ne yaşıyorum, nerede çalışıyorum, nasıl bir ortamda e, karşılaşıyorum, nelerle karşılaşıyorum. Ve Kur'an ve sünnete göre benim bu noktada bakış açım nasıl olmalı. Selefi insan burada gelip Ebu sormaz. Ben şurada nasıl yapayım diye. Selefi insan Kur'an ve sünnetten alır bunu. Bakar ki eğer Ebu Kur'an ve sünnete uygun ise o da aynı yerdedir. Öbür kardeşin de aynı yerdedir. Cemaat ruhu derken ben bunu kastediyorum. Yoksa cemaat ruhu derken, biz fırka değiliz. Yani bu topluluk, Ebu etrafında toplanmış fırka değil. Biz, bizi Kur'an ve sünnet bir araya getirmiş olmalı. Ve olaylara bakışımız da noktada noktada olmalı. Yani çok çalışmamız lazım. Çok okumamız, çok düşünmemiz, tedebbür etmemiz lazım. Hayatımızda boş olmamalı. Yani vakitleri, e, yani kıymetini bilmek lazım. Kıymetini bilmek demek, o vakti Allah'ın sana lütfettiği vakti Allah'ın razı olduğu şeyle doldurman demektir. İlim, mesela Ömer bin Atla -At Padyalan -At -At söylediği gibi, e, bir görev almadan önce ilmi öğrenin. Bir iş başına gelmeden önce ilmi öğrenin diyor. Niye? Çünkü o işle meşgul olmak seni ilimden alıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kulun ayağı kıyamet gününde beş şeyden sol kullanmadıkça bir yere kaymaz, hareket edemez diyor. Bunlardan birisi boş vakti Allah'ın sana verdiği vakti, sıhhati nasıl değerlendirdi? Yani bizim her anımızın değerlendirilmesi gerekir o halde. Eğer dinlenmek istiyorsak bu dünya hayatından yorulduğumuz için olmamalı. Yani bir saat öyle, bir saat öyle biz dünya için bir saat yoruluyoruz. Bir saat yine o dünyadan çektiğimiz sıkıntıdan dolayı dinleniyoruz. Yani senin işin gücün, hani ilim, dinini öğrenmek bu olur. Yanında işte çoluk çocuğun ısınır kazanmak için çalışırsın, edersin. orada da şeyler olur. Bundan dolayı yorulursun. Ve dinlendiğin yani e, meşru meşgalelerle kendini bir nevi rehabilite ettiğim anların olabilir. Ama neden sonra bu rehabilite ettiğim anlar dünya yorgunluklarından dolayı rehabilite olduğun anlar olmamalı. Yani bir saat öyle bir saat böyle şöyle anlamak lazım öyle bir saat dünya iş için çalışırım bir saat ilim için ahiretime faydalı olacak şeyler için. Boşluklarımız var yani hayatta. Kur'an okurken özellikle tedebbür etmek. Yani ayeti okuyup geçmek değil. Tedebbür manat. Önün düşünmek demek. Yani bu ayette ne söyleniyor? Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Yani biz iman ediyoruz ki Allah'ın kitabı hidayet kitabıdır. Hiçbir ayet boş değil bu kitapta. Mesela bir Arapça bilen insanın e, tabii ki ondan anlayacağı çok daha geniş olabilir. Ama sadece Türkçe bilen insanı bile e, ders alacağı düşünerek elde edeceği bir sürü ilim var. Neden Kur'an-ı Kerim'in birçok tefsirleri yazılmıştır, ciltler dolusu? Ve hepsinde farklı şeyler vardır tabi dersiniz. Çünkü ilim dolu bir kitap. Ve halen her, her sene, her nesilde de bu böyle devam edecek. Bütün çağlara ışık tutan bir kitaptır çünkü. Yani bizim, e, an. Bizim Kur'an ile sağlam bir bağlantımız olmalı. Sünnet ile sağlam bir bağlantımız olmalı. Bir insanın elinde tek bir hadis kitabı olsa çevirip çevirip okumalı. Düşüne düşüne okumalı. Yani sadece tek bir hadis kitabı varsa diyorum yani. Riyazsalin varsa kendi de hemen hemen öylesi de var. Başka kitap olmasa bile çevirip çevirip okumalı. Her seferinde kendisine yol gösteren bir şey bulacak yani. Bundan sonraki işte sohbetlerin faydasını görürsün. Yani sen de okuduğun için bir nevi altyapı oluştuğu için sohbette bir şey anlatıldığı zaman ha, ben bu hadisi okumuştum da bu noktayı anlamamıştım kaçırmıştım dediğin şeyler yakalayabilirsin